Melek'ten merhaba. Bu gece bir drone ve seçkisiyle karşınızdayız. E, programa İsveçli bir isimle Maria W. Horn ile başladık. E, minimalist ses yapıları ve sert elektronik gürültüler arasında salınarak zaman mekan algısını kırmayı ve dinleyicinin konfor alanını ihlal etmeyi amaçlayan müzisyen, yeni uzunçaları kontrapoetikte aşırı materyallerinde yardımıyla doğup büyüdüğü yörelerin geçmişine dalmış ...ve işçi isyanlarından yöresel savaşlara uzanan hem işitsel hem de tarihsel bir anlatı inşa etmiş. Ee, az önce bu kaydın kapanışına yer alan e, Fides Minus'a kulak verdik. Akabinde ee, seçkilerimizi sıkça yer verdiğimiz Tahran deneysel müzik sahnesinin faal isimlerinden Araş Akbari'yi konuk edip... ...Berçika Menşeli Talem etiketi için kaydettiği uzun form eser Perpetual'dan bir sekansla devam edeceğiz. Onun da ardından Belfast doğumlu prodüktör Max Cooper konuğumuz olacak. Elektronik müziğin tekno gibi cenaflarında da faaliyet gösteren ve işlemsel biyoloji alanındaki akademik eğitimini işitsel ağlar üzerinden kompozisyonlarına yansıtan Cooper, en son kendi kendine dayattığı bir sosyal izolasyon döneminin etkisiyle beslediği ritmik bir özde barındıran One Hundred Billion Sparks isimli bir uzun çalı yayınladı. Birazdan bu albümde yer alan Hope ile devam edeceğiz. Alvovano, Londra'da ikamet eden görsel ve şiitsel sanatçı Andrea Salvatici'nin solo projesi. Ham materyallerin radikal bir şekilde manipüle edilmesi ve çağrışımlarından arındırılması aracılığıyla beklenmedik nefasetler üretmeyi amaçlayan müzisyen, The Soul'un Torrid ve Symbol isimli 3 albümden oluşan serisinde ikonik yanar dağların arka planındaki mitolojiden esinlenmiş, biz Torrid'in açılışındaki ismini Hawaii'deki bir volkandan alan Kilao ve God Fire'a kulak vereceğiz. Ardından Arbeni projesi kapsamında modüler sinif ve gitar yardımı ile uçuşkan, kucak açıcı, organik ve melankolik ses topakları inşa eden San Francisco Menşehir müzisyen Austin Keynes konuğumuz olacak ve son uzun uzunçaları Ace'dan Serak gelecek. Onun da akabinde alabağmalı gitarist C'nin tape manipülasyonu muayetiyle cam verdiği, melodi hassasiyeti yüksek, bulut kıvamındaki ambient eserleri görücüye sunduğu, Largs projesinin Like Daydream kaydından Vibra Blossoms ile seçkimize devam edeceğiz. Seçkinize Portland mevşeli üçlü Buz ile devam ediyoruz. E, synth, gitarda melotron gibi kaynaklardan damıtıkları sesleri, sample'larla yoğurup, ürkütücü bir ses tasarımı maharetiyle hızlar kıvamında eserler üreten Buz en son memleketlisi projesi e, Amuretz ile ortak bir imza attı. E, bu müşterek kaydın açılışındaki Savage Trash'ın ardından synth temelli New Age ambientle ve deneysel üretimlere tanıdığımız M. Gedas Gengras konumuz olacak. Kendisinin henüz birkaç hafta önce sadece Japon yapımı küçük bir synth kullanarak Hawaii tatil esnasında kaydettiği Hawaii 2 Tapes kaydında da ağlamıştık. E, müzisyen şimdi de yıllar içerisinde ürettiği çeşitli mekanlara özgü kompozisyonları bir araya getirdiği Room Fort etiketli Light Pipe isimli yeni bir albüm ses verdi. E, az sonra bu kayıtta yer alan Nave'den bir sekansa kulak vereceğiz. Sırada 2016 tarihli Centers kaydıyla deneysel, ambient ve modern kompozisyon sahnesinin prestijli isimlerinden biri haline gelen Vancouver menşeli besteci Ian William Craig var. Craig'in yeni uzunçaları threshold'de yer alan parçaların ilk ilhamı müziğinin kuantum fiziği, uzay ve kara delikler üzerine ve proje üzerinde çalıştığı döneme dayanıyor ve yıllar içerisinde ince ince şekillenen eserler, yer şekilsiz, hudutsuz, sonsuz bir kimlik kazanıyor. Ee, müzisyenin vokalinle bağımsız bir çalgı işlevi gördüğü bu kayıttan seçtiğimiz Some Absolute Means'in ardından Hollandalı prodüktör Kevin Fermisch Meren misafirimiz olacak. Ee, müzisyen 3. stüdyo kaydı Det'in ilhamını toplu taşıma araçlarında geçirdiği uzun saatler ve fizik öğrencisi olarak edindiği teorik perspektifler olarak tanımlamış. Ortaya varoluşsal kavgoların besveseli ses bulutlarına dönüştüğü bir uzun çalar çıkmış. Ee, bu kayıtta yer alan To da. Birazdan açıkladı da olacak. Yapanışı İtalyan işitsel sanatçı Giulio Aldunicci ile yapıyoruz. Aldunicci bir önceki kaydı Borders and Ruins ile Rüştü'nü ispatlayıp 2017'nin en iyileri arasına girmişti. Ve müzisyen o albümde sınırları insanlar ve topraklar arasındaki ilişki üzerinde yıkıcı bir etkide bulunan kaotikle dayanaksız bir olgu olarak kavramsallaştırmıştı. Müzisyenin Color Records etiketini yayınladığı ikinci uzun çaları olan Disappearing in the Mirror ise daha kişisel bir düzlemden filizleniyor ve kimlik olgusunun akışkanlığına, kimin içerisinde yer alan tezat öğelerin dönüşüme açık ve uyumlu birlikteliğine odaklanıyor. Ee, Özetle değişim ve karmaşa olgularını irdeleyen bu kaydın açılışındaki The Eternal Transition ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13 nokta grado.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.